Üstadımız Isparta'da ikamet buyurduğu esnada ada kahvesi denilen bir mahalledeki bağlar içinde iki katlı bir evde bulunuyorlardı. Üstadımız üst katta Hüsrev kardeşimle bu aciz talebesi de alt katta oturup üstadımızın tehlif ettiği risaleleri kendi odamızda tebii ile meşgul iken birden kapı açıldı. Baktım ki sevgili üstadımız elinde bir tepsi ve üzerinde iki bardak çay olduğu halde bize doğru ilerledi. Bu vaziyet karşısında biz şaşırdık. Ben hemen fırladım, elinden almak istedim. Kendisi yok yok ben size hizmet etmeye mecburum dedi ve masamızın üzerine bıraktı. Ve yazılarımızı tetkik ettikten sonra odasına çıktı. Bize Yüksek bir tevazu dersi verdi.